Min şerril vesvesil xanas, elledi yvesvesi sordurin nasi, min Minel cinneti ve nas. Bismillahi rahim Inna ve malaikatı hu yusallun al Ya Sallu aleyhi ve sellimu teslima sadakallahu'l-azim Sallu ala rasulina Muhammed Sallu ala şefii zünubina Muhammed Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Ol menba'i bağ belagat. Ol mahzeni fazlı saadet. Ol andeli bir gül fesahat. Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al-i Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke navudu ve iyâke nesta'in İhtinaş sırâta'l-müstakîm Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim Gayril mağdûbi aleyhim Veleddaallin Amine ya mu'in Bismillahirrahmanirrahim Kul, taala ve etle ma harma Rabbekum aleikum, ela tuşriku şeye ve bil walideyni ihsane ve la taktulu evladekum min imlaq, nahnun erzugu ve iya ve la takrُبُ الفواهِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ وَالصَّاكُمْ بِهِ لَأَلَكُمْ تَعْقِلُونَ صَدَقَ ve الْأَزِيمُ وَبَلَغَنَا رَسُولُنَا وَرَسُولُهُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ أَلَى مَا قَالَ خَالِقُنَا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 hususi ile okuduğum şu ayeti celilelerinde buyuruyorlar ki Esteen yübille Bismillahirrahmanirrahim. Kul ta'lev ta etlma harrama al, harrama rabbukum aleyküm ella tüşriku bihi şey'e ve bil valideyni ihsane. Sadakallahü azim. Çok aziz ve muhterem müminler! Hatırlayacağınız üzere bugünkü konuşmam geçen Cuma başlayıp devam ettiğimiz ve fakat tamamlayamadığımız konuşmanın bir devamı mahiyetinde olacak. Ve geçen Cuma konuşmamı tamamlarken bu hususu sizlere arz etmiş önümüzdeki cuma biraz erken teşrif ederseniz ben de daha rahat, daha geniş bir zaman içinde bu mevzuyu, bu meseleyi sizlere ifade etmeye çalışırım demiştim. Oradaki yani geçen cuma konuşmamızın esası şuydu. Biz hepimiz namaz kılıyoruz. Günde beş vakit kılınan namazda aşağı yukarı sünnetleriyle beraber kırk vakit namazı, kırk rekat bu Buna ilaveten nafileler de kılan duha gibi, evvabin gibi, gece teheccüd gibi namaz kılanlar olursa daha fazla. Namazın her rekatinde Fatiha-i Şerife okuyoruz. Fatiha-i Şerife'de de Cenab-ı Hakk'a önce hamdü sena ettikten Rabbimizin saltanatına delalet eden vasıflarını ifade ettikten sonra Rabbim bize hidayeti nasip et diyoruz. Öyle değil mi? Bize hidayet lütfet diyoruz. Bize hidayet nasip et. Hatta ondan sonra da devam ediyoruz. O bize nasip edeceğin hidayet öyle bir hidayet olsun ki kendilerine inamı ihsanda bulunduğum zatların hidayeti olsun diyoruz onların burada sıraat lezîne en amte aleyhimle ifade edilen bu kısmın delalet ettiği manayı tabi Allahu alem bir ayet ayeti celilelerde asıl muradını Hazreti Allah bilir bizim andaya bildiğimiz ile Eshab-ı kiram kastedilmiştir. Onun için Cenab-ı Hakk'a diyoruz ki, Rabbim bize öyle bir hidayet ver ki, o verdiğin hidayet, Hazreti Resulullah Efendimizin ve onun eshabının hidayeti olsun diyoruz. Cenab-ı Hakk'a. Burada, de merak ettiğimiz bir husus Hazreti Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem de Bu namazları bize öğretti Kendisi de bu namazları kıldı Öyle değil mi? O da Cenab-ı Hak'tan hidayet istiyordu Rabbimiz Celle Celaluhu ona cevap Buyurdu Kur'an-ı Kerim'de Yasin-i Şerif'i okuyorsunuzdur Yasin-i Şerif'te Bakın Rabbimiz Ona şöyle buyurdu Esti'izü billahi bismillahirrahmanirrahim. Ya sin. Ya insan Veya ya Muhammed demektir. Vel Kur'anil Hakim. Hikmetli olan Kur'an'a yemin ederim ki hikmetli olan şu Kur'an'a yemin ederim ki inneke leminel murselin. Ya Muhammed muhakkak sen gönderilen bir peygambersin. Ama o gönderilen peygamber olarak o da namaz kılıyor. O da Fatiha-yı Şerife'yi okuyup Cenab-ı Hakk'a اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Rabbım bana hidayeti doğru dosdoğru hidayeti nasip et diye dua ediyordu. Cenab-ı Hak ona bakın cevabında şöyle buyurdu. اِنَّكَ minel الْمُرْسَل۪ينَ ''Muhakkak sen gönderilen peygambersin, ale sıratı müstakim, sıratı müstakim üzerinesin.'' buyurdu Hazreti Allah. Yani peygamberimizin duasının kabul edildiği burada ifade ediliyor. Şimdi bazıları çıkıp peygamberimize Eva'da o da bir zattı, işte ay, onun sözleri de şudur budur.'' derler. İsimlerinin önünde profesör gibi titri mitri de olabilirdi. Bakın Hazreti Allah Celle Celaluhu o Habibine öyle değer vermiş ki bizim bir ömür istediğimiz sırat-ı müstakimi Habibim sen onun üzerindesin buyurarak Hazreti Allah bizzat şahadet etmiş. İfade buyurmuş. Sen benim indimde olsun buyurmuş. Bunlar kim oluyor ki Resulullah'ı küçümseyen veya Resulullah'a ümmetlerinin hürmetini zedeleyecek tabirler ile böyle ileri gidip konuşabiliyorlar. Var mı onların hakkında böyle bir teminat? Hazreti Muhammed'in Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz Habibim sen hidayet üzeresin buyuruyor. Evet kendi şahadet veriyor. Biz de bir ömür bu hidayeti istiyoruz. Cenab-ı Hak'tan Ve ondan sonra şunu sormuştum ben Sualimde demiştim ki Bugün ömrümüz 30 olur 40 olur 50'si var 60'ı 70'i 80'i var 50-60 senedir Cenab-ı Hak'tan Bu hidayeti istiyoruz Acaba bu hidayete Nail olduk mu olmadık mı Diyoruz öyle mi Olduk mu olmadık mı ha Şimdi bu sualin Cevabını Hazreti Resulullah eğer sorsa oldum diye rahatlıkla söyler. Çünkü Hazreti Allah şehadet ediyor. Öyle değil mi? Habibim sen hidayet üzeresin buyuruyor. Ama bizim için bu böyle bir kat'i ifade olmamakla beraber Cenab-ı Hak hidayetinin sebeplerini açıklıyor. Buyuruyor ki şöyle şöyle şöyle şöyle şunlar var ya benim dost doğru yolum işte budur. Benim dost doğru yolum budur. Bunları yapanlar hidayettedir buyuruyor. Öyle mi? O zaman bize düşen nedir? O dost doğru yolu öğrenmektir. Yani benim dost doğru yolda buyurduğu kullarında aradığı vasıflar nelerdir Cenab-ı Hakk'ın? Onu öğrenip ondan sonra dönüp kendimize bakmaktır. Bizde bu vasıflar var mı yok mu? Öyle mi muhterem Müminler. Şimdi bugünkü okuduğum ayeti celile. Aslında Yahudilerin Cenab-ı Hak'ka karşı yanlış kendi heva ve heveslerinden uydurarak söyledikleri bir takım sözler vardır. Bunlara karşı cevap olmak üzere peygamberimizi Cenab-ı Hak şöyle konuşturdu. Yahudiler bir takım şeyleri haramdır vesairedir diyorlardı. Onlar böyle deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki, sizin bu söylediklerinizi ben bana vahyedilen hususlarda bulamıyorum dedi. En'am suresinde bakınız. Kul, Habibim onlara söyle. La ecidü fima uhiye ileyye muharramen. Sizin bu haram vesaire dediğiniz, kendiliğinizden söylediklerinizi ben, bana vahyedilenler içinde görmüyorum burada beni bana vahyedilenlerde bunlar haramdır diye bir beyan yok dedi Hz. Allah peygamberimize bunu söyletti bakın gul habibim söyle la ecidü ecidü Arapçada vecede yecidüden bulmak manasındadır. la ecidü ben bulamıyorum bulmuyorum nerede Fima uhiye ileye bana vahyedilende bu sizin söylediklerinizi bulmuyorum ben böyle şey yok o zaman zıbnen peki haram olanlar nelerdir diye hatıra gelebilir işte buna cevap olmak üzere yine peygamberimize gul habibim söyle söyle taalem gelin gelin ey ehli kitap denilenler evet ve bütün inananlar etlü ma harreme rabbikum aleykum. Cenab-ı Hak sizin üzerinize neyi haram kıldı ben size okuyayım öğrenin buyurdu Hazreti Resulullah. Şimdi biz de öğreneceğiz. Bütün dinlerde haram olanlar bunlardır. Bütün Hazreti Musa'da da Hazreti İsa'da da Hazreti İbrahim'de de bütün dinlerde bunlar vazgeçilmez esaslardır. Bir... Cenab-ı Hak okuttu. Kul habibim söyle. Taalev gelin etlü etli maharram'a Rabbiküm. Rabbiniz size neyi haram kıldı? Ben size okuyayım. Sizi söyleyeyim. O zaman görün de neyi haram kıldı. Bir, bir. Ella tuşrikü bihi şeyen. Hazreti Allah'a şirk koşmamayı emretti Hazreti Allah. En başta budur. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan tutunuz Hazreti Muhammed'enil Mustafa. salavatullahi aleyhim ecmaîn. Bu ve bütün arada geçen peygamberlerin dinlerinde birinci şart Hazreti Allah'a şirk koşmamaktır. Şirk koşmamaktır. Ama yine Kur'an-ı Kerim'de haber veriliyor ki Yahudiler Hazreti Uzeyir Allah'ın oğludur demiş. Ne Hristiyanlar da Hazreti İsa Allah'dır, Allah'ın oğludur gibi birbirini tutmayan beyanlarda bulunmuş. Yani şirk vardır, yapmışlardır. Bunu sonradan uydurmuşlardır. Fakat bütün peygamberlerin dininde ilk defa öğretilen şey şirk koşmamaktır Hazreti Allah'a. Bizim inancımız nedir? Hazreti Allah Celle Celaluhu vardır, birdir, şerik ve naziri yoktur. Öyle mi muhterem inancımız bu elhamdülillah. Demek ki bu birinci şart bizde de elhamdülillah var. İki, <gülüyor> Ve bil valideyni ihsane. Anne ve babaya iyilik etmek. İyilik etmemek haramdır. Bakınız. iyilik etmek. İlmi usulde bir kaide vardır. Kaide şudur. Bir şeyle emredilirse onun zıttının haram olduğu anlaşılır. Bu şeydir, usulü yani İslam'da hüküm çıkarmakta kaide ve esastır. Bir şeyle emredildiyse onun zıttı nehyedilmiş demektir. Şimdi, ve bil valideyni ihsane, anne ve babaya iyiliği emrediyorsa Cenab-ı Hak kötülüğü yasaklamış demektir. Evet. Ha, ne yapın diyor, Cenab-ı Hak burada da şunu açıklıyor, anne ve babaya iyilik buyuruyor ki Rabbimiz anne ve babaya iyilik bir ölçü içerisindedir nedir o ölçü Cenab-ı Hakk'a isyan olmamak kaydı ile ana ve babaya itaat lazımdır oradaki kayıt budur Allah-u Celal'a isyan olmamak kaydıyla şimdi bütün mahlukata olduğu gibi anne ve baba da dahil eğer bir hususta Cenab-ı Hakk'a isyan olacaksa orada hiçbir şeye itaat etmek emredilmemiş ve caiz görülmemiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de sarih olarak Cenab-ı Hak şunu ifade eder. Eğer anneniz babanız sizi, sizi hazreti Allah'a isyan etmeye bilmediğiniz halde ona şirk koşmaya davet ediyor, bu hususta israr ediyor ise... Ona itaat etmeyin ama yine de dünyevi hususlarda iyi muamele yapın buyuruyor. Maruf olarak geçinin yani ikramda bulunun, itaat edin ama bu hususta Cenab-ı Hakk'a şirk koşacaksın veya Hazreti Allah'a isyan edeceksin. Mesela namaz kılma diyeceksiniz ki böyle babalar olur mu? Ben Anadolu'da vaizken bunu çok gördüm çocuğu vardır. Genç daha namazlı niyazlıdır ondan şikayetçi olan babalar çok gördüm diyor ki bu çocuk aklını oynatacak bu yaşta bu kadar çok namaz kılınır mı diyor. Ben şimdi öyle hanımlar dinledim gördüm ki kocası ehli zikirdir ibadet ve taat ehlidir. Efendim bu geceleri kalkıyor namaz kılıp ibadet ediyor aklını oynatacak buna bir şey söyleyin diyor. <gülüyor> öyle mi? Hayır efendim. Şer-i şerif ölçüsü içerisinde yapılan bütün zikirler vesairelerin hiçbirinde kimse aklını oynatmaz. Bu bir esasdır. Kimse aklını oynatmaz. Aklın oynayıp veya oynamaması Hazreti Allah'ın yedi kudretindedir. O murad etmeden hiçbir şey olmaz. Onun için, onun için, şer-i şerif ölçüsü içerisinde olacak. Bakınız, şer-i şerif ölçüsü içerisinde. Onun için mutlaka şeyler, efendim bu hususta tasarruf sahibi zatlar ülama'dan alimlerden olmuştur. Onlar şer-i şerifi en iyi bilirler ve yaptıkları bütün tasarruf şer-i şerife uygun olacaktır. Şeriata uygun olan bütün ibadet ve taatler hiçbir zaman insanın ne aklına, ne fikrine, ne bedenine zarar verir. Onlar insanlara şifadır. Her bakımdan şifadır. Şimdi ama böyle çıkan anne ve babalarda olur. Öyle bir devir geldi ki, öyle bir devir geldi ki, bu insanlar ibadet yapmaktan Müslümanlar şikayetçi. ibadet yapandan da ibadete alışmayanlar şikayetçi. İbadet yapanlardan da ibadete alışmayanlar şikayetçi. Ama yine sorsanız bunlara, sen nesin elhamdülillah Müslümanım der. Yani ne? Namaz, namazsız Müslüman, namaza karşı olan Müslüman diyelim, öyle mi diyelim? He. Çünkü namazı sevmiyor, namaz kılandan da hoşlanmıyor. Onun için ne soruyorsun, sen nesin elhamdülillah Müslümanım diyor. E. Şimdi burada Cenab-ı Hak, onun için anne ve babaya, İyiliği kendisine isyan olmama kaydı ile kayıtlamış ve böyle emretmiş bize. Böyle emretmiş. Şimdi anne ve baba olduğu gibi, anne ve baba olduğu gibi, diğer ehli kitap dediğimiz insanlar ile de beraberiz, haşır neşir içerisindeyiz. Onlarla münasebet nasıl olacak? Öyle değil mi muhterem müminler? Şimdi biz öyle bir devirde yaşıyoruz ki sadece Müslümanlarla iç içe bir arada değiliz. Müslüman ve Müslüman olmayan gayrimüslim hatta Cenab-ı Hakk'ın varlığını inkar edenler bile onlar ile beraber aynı apartmanda oturup aynı kapıdan girip çıktığımız karşı karşıya gelip beraber olabildiğimiz durumlar oluyor mu olmuyor mu? Devir böyle. Hatta şimdi hatırıma geldi. Geçen cuma konuşmamda birisi benden soruyordu. Diyordu ki gayrimüslimlerle, Yahudiler, Hristiyanlarla bir araya geliyoruz. Biz onlara nasıl selam vereceğiz deyip duruyordu. Ben de onu gelecek cuma şey... Ben uzaktan geliyorum dedi. E uzaktan geliyorsan ne yapalım? Yine gel, e, gel önümüzdeki cuma söylerim demiş idim. Şimdi ifade edeyim. Bakınız muhterem müminler. Selam nedir? Şimdi... Anne ve babaya itaat Hazreti Allah'a isyan olmamak kaydıyla kayıtlanıyor. Anne ve baba böyle olunca diğer İslam'dan uzak olan gayrimüslimler ile beraber aynı memlekette yaşıyoruz. Aynı vatanın toprakları üzerindeyiz. Hatta aynı apartmana girip çıkıyoruz. Karşılaşıyoruz. Alışveriş yapmak zorunda kalıyoruz. Ne yapacağız peki? Bunlar ile ber beraber olma, selamlaşma vesaire nedir? Evvela şunu bilmeliyiz, İslam'da selam, selam bizzat Hazreti Allah Celle Celaluhu tarafından tayin edilmiştir Kur'an-ı Kerim'de ve İslam'ın, Müslümanların selamı, esselamu aleykümdür. Bunu Peygamberimiz açıklamıştır, buyurmuştur ki, selam verdiği zaman Müslüman kardeşin bir fazlasıyla onu al buyurmuşlardır. Esselamu aleyküm diye selam verdiği zaman Ve aleyküm selam ve rahmetullah de Rahmeti buna ilave et buyurmuşlardır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kendisi bütün sahabelerine böyle selam vermiş Hatta kabirlere gittiği zaman kabristanlığa Esselamu aleyküm ya el müminin Ey Müslümanların kabirleri diye ve onlara selam vermiş Fahri Kainat, ilave etmiş. Biz sizin halefleriniziz. Yakında biz de size mülakî olacağız buyurmuştur. Kabiristanlıkta. Ha. Ö böylece selam, selam bir duadır. Aynı zamanda karşınızdakine verilen bir itibar ve şerefdir. Selam budur. Karşınızdakine itibar etmek ve ona bir şeref vermek. Selam ile ifade edilir. E peki, o zaman, o zaman, gayrı Müslüme İslam adına bir şeref ifade edilmesi icap eder mi etmez mi? Hadisi şerifte şu vardır: İyi ahlaklı olmayan bozuk bir insana bir münafığa... ya Seyit ya Efendi diye hitap ettiğiniz zaman. Bu sözün layık olmayana söylenmesinden arş titrer buyurmuştur Hazreti Resulullah. Evet. Ehil olmayan münafık adama ya seyyid ya efendi dediğin zaman bu kadar melekler yadırgıyor bu sözü. Fahri kainat efendimiz devrinde peygamberimizin bize Müslümanlara ve sahabelere tembihi vardır. Tembihi aynen şudur gayrimüslimlerle karşılaştığınız zaman selam vermekte siz önce davranmayın buyuruyor. Aynen tavsiyesi budur. Siz önce davranmayın. O size şey yaparsa, bir şekilde selam verirse siz de ona şöylece mukabele edin. Ve aleyke deyin. Mukabeleniz bu olsun buyuruyor. Ve aleyke. Çünkü kendisine aynı şeyler yapılmıştır. Yahudiler gelmişlerdir, bir cemaat peygamberimize selam ve olarak şöyle demişlerdir: Assa mu aleyke demişlerdir. Esselam dememişlerdir. Assa mu aleyke demişlerdir peygamberimize. Manası şudur: Çabucak ölüm senin üzerine olsun demektir. Sam Arap'ta da çabuk ölümdür. Durumu da Hazreti Ayşe validemiz duyuyor. Hazreti Resulullah'a bu Yahudi cemaati böyle deyince Essâmu aleyke deyince Hazreti Resulullah ve aleyküm buyurmuşlardır. Onlara. Sonra Hazreti Ayşe validemiz yanında diyor ki ya Resulullah hatta Hazreti Resulullah'a hiçbir şey demeden evvel Allah'ın laneti ve ölümü sizin üzerinize olsun diyor Hazreti Ayşe valide. Ondan sonra Resulullah Efendimiz acele etme ya Aişe buyuruyor. Acele etme. Teenni ile hareket et. Bunun üzerine Ayşe validemiz diyor ki ne dediklerini işitmediniz mi ya Resulullah diyor. İşittim diyor. İşittim. Ama ya Resulullah sana ölüm talebinde bulunuyorlar. Evet öyle oldu. Anladım. İşittim ya Aişe diyor. Ve ilave ediyor. Ya Aişe ben de ve aleyküm aynı şey sizin üzerinize olsun diye iade etmedim mi? Sen bunu duymadın mı? buyurdu. O zaman Hazreti Aişe validemiz tamam ya Resulallah dedi. Fakat Hazreti Resulullah teenni ile hareket ettiği için Hazreti Aişe validemiz o anda Hazreti Resulullah'a yapılan o bedduanın, o efendim ee, en kısa zamanda ölüm üzerine olsun sözünün heyecanı ile Resulullah'ın söylediğini herhalde ya dikkat edemedi veyahut da Resulullah'tan daha şiddetli bir şey bekliyordu. Onun için Resulullah Efendimiz benim nasıl mukabele ettiğimi duymadın mı ya Aişe buyurdu. Ben onlara ve aleyküm sizin dediğiniz kendi üzerinize olsun dedim. Rabbim benim duamı kabul eder buyurdu. Benim davetimi, benim sözümü kabul eder. Şimdi demek ki burada tembih şudur Resulullah'ın. Siz önce davranmayın. Onlar size ne derse aleyke diye kendi üzerlerine iade edin buyuruyor. Demek ki ölçü budur. Ha. E peki bunlarla o oturup konuşma vesaire imkanı ne, nedir, nasıl olacaktır? Bu da Kur'an-ı Kerim'de vardır. Hatta şimdi bakın bu kadar efendim şu Avrupa ile şöyle yapmak böyle yapmak Avrupa mevzu bizim mevzumuz değildir. O memleketi idare edenlerin işidir. Mefayda görür, zarar görür. Ona göre siyaseti onlar yürütür. Camide siyaset yürütülmez. Biz burada ancak inandığımız dinin bu mevzulardaki hükmü nedir onu öğrenir ona göre hareket ederiz o kadar. Ve bizim hareketimiz zaten harici politikayı şekillendiren bir politika da değildir. Politika değil ki bizimki bizimki dindir ve yaşamadır öyle değil mi? Müslümanlar bunu öğrenecektir ve hayatlarında yaşayacaktır. O kadar. Bu hususta da bize şey şudur ölçü. Medine-i Münevvere'ye Müslümanlar hicret ettiler. Bu arada Medine'ye hicret eden efendim e, Müslüman hanımlardan birinin annesi Medine'ye ziyarete geldi. Ziyarete geldiği zaman a, Müslüman olan kızı annesini kapıda gördü görünce bakın hassasiyete bakınız ziyarete gelmiş Mekke'yi mükerremeden Müslüman olarak ayrıldılar Medine-i Münevvere'ye gidip yerleştiler e, bütün şey kopmadı akrabalık yani bir anne kız ne de olsa inançta farklılar ama neseben birbirlerine bir yakınlık annelik kızlık var annesi dayanamıyor kalkıyor kızını ziyarete geliyor fakat ondaki hassasiyete bakınız kapıda annesini görünce durun diyor durun sizi içeriye alabilmem için inandığım Hazreti Rasulullah'a soracağım. O ne derse onu yapacağım diyor. Ama önce alıp sonra gidip sorayıp sorup geleyim de yok. Önce kapıda durduruyor annesini. Ondan sonra gidiyor. Ya Resulallah annem Mekke'yi mükerremeden beni ziyarete geldi. Evimin içine alıp onunla sohbet edebilir miyim ya Resulallah diyor ben inanmış bir insanım, o ise inanmamıştır. Resulullah burada kendiliğinden karar verebilir mi? Hayır veremez. O da vahye bakacak. Mümtahina suresinde bu husus vuzuha kavuşur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayeti celileyi şu şekilde gönderir. Evvela bize, evvela bize Peygamberlerden numuneler gösterir Cenab-ı Hak. Bakınız evvela peygamberlerden numune gösterir ve şöyle buyurur. Estaînizü billah, bismillahirrahmanirrahim. Kat kenet leküm üsvetün hasenetün fi İbrahim vel ma'ahu. mâh. Sizde, sizde ve sizin için en güzel numunelerden birisi de Hazreti İbrahim ve onunla beraber inananlardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi bakın. Maalesef Cenab-ı Hak burada da ne incelikler niye burada Hazreti Rasulullah'tan zaman Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak misal numune olarak verir. Elekatten aleyküm fi Resulillah <gülüyor> üsvetün hasene ayet-i celilesinde Cenab-ı Hak peygamberimiz Hazreti Muhammed'i numune olarak gösterir. Mümtahine suresinde Hazreti İbrahim'i misal olarak gösteriyor. Bunda hikmet var. Şimdi şu devirde öyle ortaya çıktılar ki efendim diyorlar ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bırakalım Evet, Hazreti İbrahim'in efendim yolunda ona bağlılıkta bir araya gelelim diye dünyada konuşulan ve bizim memleketimizde de bu hususlar basında, yayında vesairede konuşulmaya, ekranlara getirilmeye başlamıştır. Cenab-ı Hak li Hikmet'in bakın Mümtahine suresinin efendim dördüncü ayeti cellesinde Hazreti İbrahim mi diyorlardı? Onda mı şey yapalım diyorlar. Oradan misal veriyor. Cenab-ı Hak ezeli ve ebedi ilmi burada bir mucizetullah var. Kat kanet leküm usvetun hasenetun fi ibrahime vellezine ma'ahu. Haz muhakkak Hazreti İbrahim ve onunla iman edenle onunla beraber iman edenlerde ne vardır? Size bir numune var. Neydi o numune bakın. İzgalu Hazreti İbrahim ve onunla beraber inananlar dediler. Ne dediler? Kime dediler evvela? Likavmihim. İçinde bulundukları memleketin insanlarına dediler. Kavmine. İnna büra'aü minküm. Biz sizden uzağız dediler. Ve mimme tabidune min dunillahi. Allah'tan başka sizin taptığınız ve kıymet verdiklerinizden de uzağız dediler. Bakın Hazreti İbrahim ne diyor. Allah, biz sizden ve sizin taptığınız Allah'tan başka ama. Taptığınız ne varsa hepsinden uzağız. Onlarla bizim bir alakamız yoktur. Keferna biküm öyle mi? Sizi reddediyor, kabul etmiyoruz ve beda beynenâ ve kümül ada ve tüel balda ebeden sizinle bizim aramızda dostluk yoktur dediler. Yoktur. Ne zamana kadar? Hatta tü'minû billâhi vahde. Yalnız Hazreti Allah'a inanıncaya kadar. Siz yalnız Hazreti Allah'a inanıncaya kadar bizimle bir müşterekliğiniz ve dostluğumuz olamaz dediler. E onlar da şöyle demişlerdi Hazreti Rasulullah'a bizim dinimize girmedikçe senden razı olmayız demişlerdi. Bakara suresinde de Cenab-ı Hak Estağizu billah. Velen terza, ankel Yahudi, velen Nasara, hatta tettebi amilletehum buyurmuşlardı. Habibim, Hristiyanlar ve Yahudiler senden, onların kendi dinlerine tabi oluncaya kadar senden razı olmazlar. Seni kabul etmezler buyurmuşlardı. Bu prensipler değişmemiştir. Hazreti Allah Celle Celalhu, insanları bugünkülerden daha iyi bilir. Öyle mi? Daha iyi bilir. Hazreti Allah'ın bildiği ibretle bakıldığı zaman her zaman görünüyor. Görünüyor. Ama ibretle bakabilmek lazımdır. Ha, bunun üzerine Hazreti İbrahim de burada hatta tü'minu billahi vahde. Ancak Hazreti Allah'a iman edinceye kadar biz sizinle beraber olamayız dediler ve Cenab-ı Hak devam etti. Buyurdu ki: Ayet-i devamında <gülüyor> "Le kat leküm fihim üsvetün hasene." Elbette Hazreti İbrahim'de de, onunla beraber iman etmiş olanlarda da, onun yolunda devam eden Hazreti Muhammedün Mustafa'da ve onunla beraber inanan ashab-ı kiramda da sizin için güzel numune vardır. Ama bu numune kime? Limen kane yercullah vel yevmil vel yevmel ahir. <gülüyor> Allah'ın rızasını isteyip ahiretteki hesaptan korkan herkese bu hususta numune o peygamberlerdir. Umen <gülüyor> yetevelle kim evet bundan yüz çevir feinnallaha huvel ganiyyul hamid Hazreti Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok her şeye efendim her şeyden ihtiyacsız ve her türlü hamd senaya layık olan hazreti Allah'tır. Ondan sonra Rabbimiz devam etti. Peygamberimize hani sormuştu. Öyle mi hanım annem geldi ne yapayım ya Resulallah? Rabbimiz şöyle buyurdu. Es'e yuz billah bismillahirrahmanirrahim. La yenhakumullahu anillezine lem yukatilukum fiddin. Evet, sizin gibi inanmış olur, inanmamış olur. Öyle mi? Olabilir. İnanmış veya inanmamıştır. Onlarla bir arada bulunup konuşmak ve onları misafir etmenizi Hazreti Allah size yasaklamaz. Bakınız. La yenhâkümullâhü, anillezine buraya kadar. Hazreti Allah size yasaklamadı. Onunla oturmayı, konuşmayı, misafir edin, etmeyi yasaklamadı. Ama o, o ne olacak? Lem yukatilu kümfid din. Dininiz mevzuunda size düşman olmayacak. Yani sizinle mukatele etmiş olmayacak. Dininizden dolayı size düşman ve sizinle mücadele eder olmayacak, konuşabilmeniz için, misafir edebilmeniz için ve lem yuhricukum min evet sizi Mekke-i Mükerreme'den Müslüman olduğunuz için sürüp, sürüp çıkarmış da olmayacak. Şimdi ayet-i celilenin devamında innama ancak yenha kullahu Hazreti Allah şunu men eder. Yani bakınız beraber olmayı, onlarla oturup konuşmayı ve misafir edinmeyi men eder Hazreti Allah. Kimden men eder? Kimden? ''Anillezine'' şu kimselerden ki ''Gatelûküm fid din'' Din hususunda sizinle mücadele etmiş. Sizin dininize düşman, dindar olduğunuz için sizi sevmiyor. Öyle mi? Sizinle mücadele etmiş ve devamlı bu dinden vazgeçeceksiniz diye sizinle mücadele edenler ile dostluğumuz olamaz olamaz. Ve ahrecu ve ahrecukum min diyarikum veya Mekke-i Mükerreme'deyken dindar olduğunuzdan, Hazreti Muhammed'i peygamber kabul ettiğinizden, putlara tapmadığınızdan dolayı sizi Mekke'den sürüp çıkaranlar ile de beraber olamazsınız buyurdu Hazreti Allah. Mukatele et mukatele vuruşma, harbetmek demektir. Ondan sonra Oradan sizi sürüp çıkaranlarla da mu beraber olamazsınız. Devam ediyor. Sadece bu değil. Üçüncü bir vasıfta. Ve zaheru ala ikhracüküm. Evet. Onlar sizin Mekke-i Mükerreme'den sürüp çıkarılmanıza müzahir olan yapın. Bunlar lazım değil burada. Kovulması lazımdır diyenlerle de beraber olamazsınız buyurdu Hazreti Allah. Ama Dinini hususunda düşmanlığı yoksa, yoksa mukatele etmemişse, sizi Mekke-i Mükerreme'den sürüp çıkarmamışsa, onlar ile beraber olmakta, oturup kalkmakta ben yasaklamam, bir bahsür yoktur buyurdu Cenab-ı Hak. Peygamberimiz bu vahyi okudu, izah etti, o zaman o kadıncağız da gitti, kapıda bıraktığı annesini içeriye, içeriye alıp misafir edindi. Ama burada dikkat edilecek husus, bakın bir Müslümanın hassasiyeti ne kadardır? Ne kadar hassas? Kendi öz annesi de olsa, dur diyor, benim peygamberim bu hususta bana ne diyecek? Önce onu soracağım, ondan sonra. Şimdi Müslümanlar, peygamberimiz yok ama kitabımız ortada değil midir muhterem ümrünler? Peygamberimizin hadisi şerifleri ortada değil midir? Hepimizin yapacağı nedir? Benim yapacağım işlerde bakalım dinim bana ne diyor, kitabım bana ne emrediyor, onu yapacağım hassasiyeti her da olmalıdır. Şimdi gelelim yine tekrar Cenab-ı Hak neleri yasaklamıştı, neleri bize emretmişti. Anne ve babaya evet e, itaat hususunda neyin kayıtlı olup olmadığını ifade etmiş etmiş. Ondan sonra da efendim mevzumuz genişleyerek gayrimüslimlerin de bu arada nasıl mülakat olabilecek, nasıl beraberlik yapılabileceğine hakkında İslami ölçülerin ne olduğunu ifade etmiştik. Rabbimiz devam ediyor. Şunları da yapmayın. Vele taktülü <gülüyor> evladıküm min rızık korkusundan dolayı çocuklarınızı öldürmeyin diyor. Öldürmeyin. Nahnün erzugüküm <gülüyor> size rızık veren biziz ve iyyahum o çocuklara rızık veren de biziz. Onun için rızık korkusuyla çocuk öldürmeyin. Vele takrabul fevahise ma ve baten ahlaksızlığın gizlisini de. Aşikarını da yapmayın Zina ve fuhuş gibi şeylerin ne açık olanını ne de gizli olanını yapmayın Ve le taktülün nefselleti harramallahu illa bilhak Evet hiçbir nefsi Allah'ın yasakladığı hiçbir insanı öldürmeyin Öldürmek yasaktır İlla hak diyor ki ancak kısas gibi vesaire gibi o da zaten devletin, İslam devletinin işidir. Bunları yapmayın buyuruyor. Ve le taktülü malel yetim. Kimsesiz babası ölmüş çocuklara yetim denir. Onlar ortada aciz kalınca onların acziyetinden istifade ederek mallarını almaya, onların zaafından istifade ederek haksızlık yapmaya kalkışmayın. Bütün şeriatlarda bunlar vardır. Evet. Ve evfül keyle vel mizane bil gıstı. Ölçünüzü ve tartınızı doğru yapın. Ölçü ve doğru, tartıyı doğru yapın. Hiçbir dinde insanları aldatın diye bir şey yoktur. Ondan sonra acaba bütün bunları yapma imkanı var mı Cenab-ı Hak? La nükellifu nefsen illa vüs'aha. Biz hiçbir efendim nefse kaldıramayacağı yükü yüklemedik diyor Hazreti Allah. Herkese, onları biz daha iyi biliriz insanları. Onun için, onların gücü neye yetiyorsa biz onu yükledik. Ve iza kultüm konuştuğunuz zaman, bir şeyi söyleyeceğiniz zaman, fadilu doğru konuşun, doğru olun. Velev ki velevkena qurbe velev ki söylediğiniz söz akrabanız hakkında olsa onun aleyhine olacak olsa bile doğrudan ayrılmayın. Yine Rabbimiz devam etti ve bi ahdillahi ufu. Hazreti Allah'a verdiğiniz sözleri yerine getirin. Evet. Hazreti Allah'a ne dediniz? Sen bizim Rabbimizsin dediniz. Ondan sonra namaza durup Fatiha-i Şerife okurken de ya Rabbi ancak sana ibadet ederim ve ancak senden isterim diye söz verdiniz Hazreti Allah'a. İbadet ederim ve etmeye devam edeceğim dediniz. Bu sözünüzü de yerine getirin. Zalikum ve sakun bihi. İşte bunlar Hazreti Allah size vasiyet ediyor. Ferman buyuruyor Le alleküm tezekkarun. Düşünür aklınızı başınıza toplarsınız diye. Yukarıdan beri iki ayette saydığımız hususlar nedir onlar? Allah'a şirk koşmamak, anne ve babaya iyi olmak, rızık korkusuyla çocukları öldürmemek, ahlaksızlığın gizli ve aşikar hiçbirine tevessül etmemek ve ahlaksız olmamak, insanları öldürmemek, haksız yere yetim malına el sürüp insanların ve çocukların zaafından istifade ederek haksızlık yapmamak tartıyı ve ölçüyü doğru ve düzgün yapmak yapmak. konuştuğumuz zaman akrabanız dahi olsa onun aleyhine olacak olsa bile doğruluktan ayrılmamak bütün bunları böylece bir de Allah-u olan sözünüzü yerine getirmek bunlar var ya bunlar ve en haza sıratı işte bana gelen doğru doğru yol budur diyor Hazreti Allah. Bunları yaptığınız zaman doğru yolda olduğumuza kanaat getirebilirsiniz. Öyle muhteremimle. İşte Fatiha'da istediğimiz hidayet, doğru yolu bize hidayet et dediğimiz hidayet bu saydıklarımıza riayet ettiğimiz zaman Allah'ın izniyle inşallah Rabb'im Peygamberimiz Hazreti Muhammed'enil Mustafa'ya tebaan bizlere de sıratı müstakimi hidayet etmiş olacaktır. İnşallah. Bizden gayret Hazreti Allah Celle Celaluhu'dan lütuf ve ihsan. Ya Rabbi bize hakkı hak olarak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak anlayıp batıldan da iştinab edip kaçınmayı nasip eyle Allah. <Gülüyor> Emirlerine itaat, yasaklarından da ihtina hususunda bizi nefsimize ve şeytanımıza bırakmayarak kendi hıfzı himayende muhafaza eyle Allah. İllahül Fatih.